Evet, açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Polonezköy'ü konuşuyoruz. Konumuz imara açılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Polonezköy. Ee, çeşitli itiraz dilekçeleri e, veriliyor ve 24 Ocak kadar da aslında e, askıya çıkmadan önce bu itiraz dilekçelerini vermek mümkün. E, i̇ki koldan ilerleyen bir e, süreçten bahsediyoruz. Bir yandan şehir plancıları odası e, hem planı inceleyip hem üzerine bir e, dilekçe vermek üzereyken bir yandan da e, bireysel şikayet dilekçelerinin de açık bir süreçten bahsediyoruz. Biz bu kısmında biraz bahsedeceğiz çekilün öneek olduğu bir kampanya ile başladı çevre ve kültür değerlerini koruma ve tanıtma Vakfı hem bunu konuşacağız hem de aslında Pronesköy'ün şu anki ahvalini konuşacağız konumuz Çekül'den Şirin sıngın Yılmaz şu anda telefon hattımızda. Şirin Merhaba Merhaba, selam. Kolay gelsin yayınlar. Teşekkürler. Şimdi bu kampanyadan bahsedeceğiz ama en sıcak haberle başlayalım istiyorum. Şu an siz yoldasınız dönüş yolunda. Polinesköy'deydiniz evet. bugün. Oradaki izlenimlerinle başlamak istiyoruz. Nasıl geçti bugünkü yolculuk? Evet, çok sakin bir Polinesköy'den dönüyoruz. Kuş aylarında biliyorsunuz yaz yolunu orada görmek mümkün değil. Evet. Belki de en çok kafa dinleyebileceğiniz mekanlardan biri halinde şu anda orası. Evet. Ee, i̇nsanlarla tabi biraz temas etmek istedik, muhtarlıkla görüştük, ee, diğer e, o alandaki işletmecilerle görüştük, turizm işletmecileriyle. Ee, tabii ki e, şu anda orada da bayağı bir hareketlenme var bu konuyla ilgili. Köyde sürekli basın mensupları, televizyonlar, kameralar, fotoğrafçılar falan, belgeselciler çok fazla yoğun bir şey var, ilgi var. Aslında bu ilgi bir taraftan iyi de 24'üne çok az kaldı. Evet. Hani biraz daha fazla e, duyurulması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. E, Çekil zaten bu yüzden biraz e, bu işe hemen e, örnek bir dilekçeyle hazırlayarak başladı. Hı hı. E, şimdi biz muhtarlıkla görüştük. Eski muhtar Frederick Bey'le görüştük. Aslında o kendisi şu an falan yaşıyor ama... Buraya bir ziyaret için gelmiş. Hazır gelmişken askıya çıkan pastaları da muhtarlıkta hep beraber inceledik. Hı hı. Köylülerin ana itiraz ettikleri iki konu var aslında. Hemen onları hızlıca söyleyeyim. Tabii. Birisi yolların genişletilmesi. iki aks üzerinde hı hı. yolların genişletilmesi söz konusu. İmar sedanına göre 7 metreye genişliğindeki mevcut yol güzergahının 14 metreye kadar çıkartılması söz konusu göre, <Gülüyor> bu da tabii ki doğal dokuyu tarif edecek falan doğal dokuyu aynı zamanda mimari dokuyu da tarif edecek şey. Çünkü Bolonets yolunu herkes hatırlar ki, denler sağlı sollu ağaçlarla kaplı, o daracık yollardan ağaçların içinden geçerek köye giriyorsunuz ve <Gülüyor> e, küçük yapılar var, işte mezarlıklar var, kilise var filan gibi böyle bir yoldan geçiyorsunuz. O yolun 14 metre çıkarılması demek e, sağdan ve soldan e, içeriye doğru girmek demek, doğal işte, işte şeyleri köyün özelliği olan dokular, duvar taş duvar örgüler falan, Hı. ağaçlar var olan ağaçlar var çok eski yaşlı ağaçlar var. Onların yıkılması tabii ki bu yolun açılması en büyük itirazları şu anda bu sebepten dolayı. Diğeri de köyün içine otopark alanı'nın yapılması planda geçiyor. Bu otopark alanı da mevcut çay bahçesi alanı gibi var olan şeylerde yapılacak, alanlarda yapılacak ve çok yüksek e, şeyle ölçekli beton yığınlar anlamına geliyor aslında evet. köyün içine otopark girmesi. Ve tabii ki araç girişine de daha fazla aracın girişine de müsaade etmek demek oluyor bu. Hı hı. Yani hem yolu genişletip hem de içine otopark yaptığınızda şu an Polonez köyün işte mevcut bir turizm potansiyeli varsa eğer bunu belki de 5 katına 10 katına çıkartmak demek bu. Ama konu, konu bunlar köylülerin itiraz ettikleri aslında. Hı hı. Diğer yandan imar planının bir kısmına da gerekçeli olarak itiraz ediyorlar. Çünkü aslında imar da yapabilmek istiyorlar. Oradaki yaşamsal şeylerini, ihtiyaçlarını devam edebilmek için. Evet. Şu an imar açılan belli konut alanları var. O konut alanları da konut ve turizm amaçlı olarak görünüyor şu anda. Hı hı. Yani durum bundan ibaret. Hı hı. Biz de bununla ilgili bir şey başlatmıştık, imza. E, kampanyası demeyelim aslında ona da bir örnek dilekçe imzalamıştık bireysel duyarlılığı da arttırmak için Zaten bunun teknik şeyini sen de söyledin Şu anda hem mimarlar odası hem şehir itirancıları odası araştırıyor ve teknik itirazlarda bulunacaklar Ama biz birey olarak ne yapabiliriz e, göstermek istedik e, Örnek imza dilekçenizi e, hazırladığınızda kendi kişisel duygularınız olabilir e, Her şeyi de bunun içine koyabilirsiniz aslında itiraz gerekçeniz neyse yani e, askıya çıkan ya da bağlı olan e, şeye kuruma e, gidip evrak kaydı yaptırmanız gerekiyor resmi bir şeye sürece girebilmesi için. Evrak kaydı yaptırdığınızda da size bir evrak numarası veriyorlar ve bu numarayla e, direkçenizi takip etmeniz gerekiyor. Hı hı. Aslında hani şey kısmı bu e, yasal olabilmesi için e, bir evrak kayıt numarasına ihtiyacı ihtiyaç var. Biraz bu birinci arttırmak için. sizin Çekil'in sitesine de bunu yayınladık. Hı -hı. Sosyal medyada duyurduk. Hı -hı. İlgilenenler de var şu anda. Hem alıp çıkışını alıp kendileri imzalayıp size teslim ediyorlar ya da Çekil evine gelip imzalıyorlar. Biz onların hepsini toplu bir şekilde önümüzdeki pazartesi ya da salı günü Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlanca teslim edeceğiz. Şimdi bu e, teknik detaylarla ilgili sizin çünkü Çekil'in e, internet sitesinde de bir örnek şey var. Evet. E, dilekçe var. Ondan da evet. bahsetmek Aha. istiyorum. E, fakat biraz önceki konuya e, geri dönersek eklememiz ha. gereken bir kaç şey olabilir. Şimdi tabii burada söylediğin köylülerin imar planına gerekçeli itirazı önemli ama Aha. bir yandan da tabii sen oradaydın bugün o evet. görüşünü de paylaşabilirsin. Bildiğim kadarıyla zaten köyde bir turizm devam etmekte ama bu turizm oranın evet. dokusuna tamamen uyumlu bir süreçten bahsediyoruz. Bu askıdaki evet. plan olursa eğer yani gazetelerde falan yayınlanan binaların yüksekliğinin evet. iki katı geçmeyecek olduğunu söylüyor ama bir yandan konut ve turizm alanları işte günübirlik haftalık aylık ihtiyaç ...cevap verecek ticari birimlerden bahsediliyor. Binalarda bodrum evet. kapının, e, katının yapılma imkanı olacak. İşte spa, evet. yüzme havuzu restoran, spor salonu gibi şeyler... ...otellerin en fazla 60 evet. kişi kapasiteli olacak diyor. Ve tabii evet. e, söylediğin yolun genişliği olması... ...iki katına çıkıyor olması hatta... ...7'den 14 Aynen, metreye öyle. ve köyün... Evet, yani böyle bir şeye ihtiyaç olmamalı. Yani Poloneska bir turizm merkezi... E, ...küçük çaplı bir turizm merkezi zaten... ...bunun daha fazla büyümesine... Ee, ve doğayı ve köyü tarihi dokuyu, kültürel dokuyu tahrip etmeye hiç gerek yok. Evet. Ama biz tabii ki tüketim yönünde olduğumuz için e, işin yani bu kanunlar ve tasarılar ve planlarda e, çoğu masa başında hazırlandığı için e, maalesef coğrafi şeyi de, özellikleri de e, bilmeden çoğu hazırlanıyor. E, planlardaki çoğu şey aslında çok da uygulanabilir şeyler değil. Yani nereden tuttunuz elinizde kalıyor. Evet. Dolayısıyla planın tamamına e, belki itiraz edip ee, en baştan e, yeni bir şey hazırlanması gerekiyor orada. Hı hı. Ee, mesela Beykoz Belediyesi'nin orada bir park şeyi var. Ee, için Beykoz Belediyesi'nin ayrılmış bir park alanı var. Planda onu görebiliyorsunuz. Ee, orası yeşillendirilmek üzere e, istimlak edilecek. Orada köylünün artaları var, arazileri var. Ha. Orası silnak edilip mesela alan Park olarak şey yapılacak. Zaten Polineski'nin her yeri park. Zaten evet. doğal tabiat parkı. Yani ekstra öyle bir şeye gerek var mıyım? planı içinde bilemiyorum. Tabi bunlar çok teknik ve detaylandırılması gereken şeyler. Ama üst ölçekte çekte basarsanız biz yolda giderken yüzlerce hafriyat kamyonuna rastladık. Şu an Polineski'e ve civarında çok fazla taş ocağı var. Ve aynı zamanda kent içindeki inşaatların, hafriyatlarının da dökücü alanlar var. Hı hı. Ve üçüncü köprünün biliyorsunuz şey devam ediyor ayaklarının ve otoyolunun çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla burada yani köyün içinden de yaklaşık dört ton belki daha ağırlıkta tırlar, kocaman kamyonlar falan geçiyor. Evet. Bu zaten şu anda bir doğal şeyde başlamış durumda orada. Hı hı. Hem insanları rahatsız eden hem doğayı rahatsız eden hayvanları rahatsız eden bir durum var. Evet. Ee, belki biraz daha üst ölçekte bakmak gerekiyor. İşte hem Tabiat Parkı uygulamasının için yeni, içinin yeniden revize edilmesi lazım. Çünkü Tabiat Parkı uygulaması imara e, müsaade eden bir uygulama. Biz Belgrad Ormanı'nda da hatırlarsan e, Belgrad'ın Tabiat Parkı değil muhafaza ormanı olarak kalmasını kalması gerektiğini savunmuştuk hı hı. Ee, şimdi de hani hala aynı şeyi savunuyoruz e, Polonezköy için bunu tabii ki belki şu anda söylemek mümkün değil ama tabiat farkı uygulamasının e, içinin yeniden e, düzenlenmesi gerekiyor yani koruma amaçlı değil korumama amaçlı e, bir yaklaşımla hazırlandığı Hı -hı. için e, yani durum bundan ibaret. Evet, aslında... O yüzden de hani planın tamamına e, itiraz ediyoruz şu anda. Evet, Yani biraz önce söylediğin şey çok önemli tabii ki de. Bunu münferit bir e, vaka olarak ele almamak lazım. Aslında tüm evet. o kuzey hattının yani Garipçe köyü de dahil, buna Belgrad da dahil, Polines köyü de dahil bir oraya bir hat çekilmesinin e, emareleri Aynen. diyebiliriz son noktada. Mesela büyük yatırımcılar var şu anda. Biz burada emlakçılarla da görüştük. Arsalar var. Bir sürü satılan geldiğinizde köy onu görebiliyorsunuz. Hı. Zaten yatırım Yatırımcılar şimdiden ne yapmaya şey yapmaya başlamış işte arsa toplamaya ne bileyim işte fiyatlar yükselmeye başlamış bu imar çıkından beri ve planlar açıklandığından beri hı hı. dolayısıyla hani büyük holdingler yatırımcılar işte gayrimenkulcüler filan şu an herkes şeyde bu civarlarda hı hı. ya da işte dediğim gibi 3. köprünün etkilenebileceği doğal ve kültürel dokunun içine girmeye başladı ve bunun için işte bir şey var. Ee, ikide d söz konusu bu arada 2 orman alanları var bu, bu civarda ama hı hı. bunun artması e, düşünülüyor galiba öyle şeyler de var hı hı. Ee, yani 2D açıldığı zamanda zaten sonuçlarını hepimiz biliyoruz tam evet. <gülüyor> e, bir errantı ee, yani, spekülasyon yani şu anda şey var bir örgütlenme var geçtiğimiz hafta işte e, orada çok kalabalık 150 kişilik bir toplantı yapıldı e, dolayısıyla oradaki insanların sesine de kulak vermek gerekiyor tabi e, yani gidip görmekte onlarla konuşmakta belki yeniden bir imar planı hazırlanacaksa e, hani onların da onları da e, mağdur etmeden ve bir orta yol bularak e, ama tabii ki şeyi unutmadan yani tabiat parkı vesile alanı olduğunu unutmadan Hı -hı. Türkiye'de birçok örnek var aslında tabiat parkı e, içinde kalan ya da milli park sınırları içinde kalan en basitli Sanaykale Milli Park yani Gelibolu Yarımadası Milli park onun içinde yüzlerce köy var ve şu an sadece koruma kurulunun izninden geçerek e, belli müdahaleler yapabiliyorlar evlerine. Dolayısıyla onlar bir milli park sınırları içinde yaşadığını kabul Tabii. etmiş durumdalar. Yani onu da biraz göz ardı etmemek gerekiyor. Hı hı. Çünkü imal açtığınız anda ben konut yapmak isterim belki ama 3-5 sene sonra birisi beni ikna edip o konutumu da bir turizm alanına Dönüştü, evet. evet. Onu da hepsini değerlendirmekte fayda var. Evet. Şimdi seni çok tutmak istemiyorum ama aklıma gelen bir soruyu da soracağım Hı. müsaade edersen. Ee, şimdi bu çekilin e, imza dilekçesine baktığımızda aslında biraz da e, bahsettim biraz önce ama... Kısa vadede Polanesko imar planının iptali ama uzun vadede de şu anda Polanesko'nunda dahil olduğu ve biraz önce bahsettiğim evet. Tabiat parkı uygulamasının son verilmesi için evet. gereğini yapılmasını arz ederim ricam evet. diye bitiyor. Yani, tabiat parkı uygulamasının son verilmesi aslında bizim orada kastımız şu. Orada çok belki anlaşılmıyor ama hani tabiat parkı uygulaması yani tabiat parkı dışından karılması değil tabii ki. Tabiat Parkı uygulamasının e, yeniden gözden geçirilmesi ve imara açılacak. E, oradaki boşlukların e, kaldırılması yani şu haliyle çünkü zaten imar açıyorsunuz. Yani tabiat parkı olmasının bir şey çok da bir anlamı kalmıyor. Evet. E, onu e, yeniden düzenlemek gerekiyor tabiat parkı uygulamasını ya da kanunu, işte bunun adı neyse. Hı hı. Biliyorsun çevre ve şehircilik e, çevre bakanlığına bağlı tabiat parkları da. Hı hı. E, i̇çin içine şehircilik girdiği zaman beton zaten en başta aklımıza geliyor. ve Dolayısıyla tabiat parklarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olmasının bile bizim şu an tartışıyor olmamız gerekiyor. <gülüyor> yani uzun vadede bunların tartışılması gerekiyor. Daha üst ölçekten bakmak lazım. Böyle hani nokta atışları yapıyoruz zaman zaman herkes örgütleniyor falan çok güzel. Ama belki de kanunların yeniden tasarlanması, değiştirilmesi için bizim bir şey yapmamız gerekiyor. STK'ların, bireylerin, sivil aktivistlerin e, örgütlenmesi ve e, daha yukarıdan bakıp kanunları değiştirici e, eylemler yapmamız gerekiyor, harekete geçmemiz gerekiyor. Hı. Yoksa hani bugün Polonezköy işte yarın böyle bir çerçeği, şey, işte Cumhuriyet Köyü falan diye böyle bu evet. devam edecek, gidecek ve Türkiye'nin her yerinde bu sorun var. Sadece burada da değil. E, bir de şunu da e, e, söylemek lazım diyecektim. Unuttum. Çok konuştuk herhalde. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben o zaman son soruyu tamam. Belki o sırada aklına gelirse eklersin. Yani teknik Tabii. bilgiyi soracağım sadece. Hı -hı. E, bu dilekçeyi bireysel olarak aslında Balmumcu Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Çevre ve Şehircilik İlk Müdürlüğü'ne e, kendileri e, gidip sonra da bir numara e, almaları öyle. mümkün. E, Çekül'ün burada bir kolaylaştırıcı etkisi var sanırım. E, Biz kendimiz de imzaladık aynı dilekçeyi. Çekül çalışanları ve Çekül'ün Çekül evine ziyarete gelen giden herkes şu anda bunu imzalıyor Çünkü şekilde. Hı hı. Ee, biz onları götüreceğiz. Önümüzdeki pazartesi ya da salı günü teslim edeceğiz. Ee, yani götürüyorken e, bize ulaştırırlarsa imzaladıkları dilekçeleri hepsini aynı anda Tek elden vermiş oluruz. Öyle bir kolaylığımız olabilir. Hı hı. Ama bence şunu da yapmak lazım. Yani e, çok işimiz düşmedikçe resmi dairelere, kurumlara biz girip çıkmıyoruz. Çok da sevmiyoruz millet olarak e, resmi kurumları. E, çünkü hani işleyişlerini de her seferinde gördüğümüzde üzüldüğümüz için. E, ama belki de gitmek onların kapılarını biraz aşındırmak gerekiyor. Evet. E, yani sadece sanal ortamlarda ya da bilgisayarın başında kalmak yerine. Ee, biraz yüzümüzü göstermekte fayda var diye düşünüyoruz. Evet baskı unsuru oluşturmak için çok önemli evet, bir şey evet, bu o Çünkü şimdi 40 bin imza toplandı. Evet ama bu 40 bin kişinin yüzünü o dairede çalışan memur görmüyor amir görmüyor ya da Şeyi hazırlayan e, Mimar görmüyor Falan filan hı hı. yani bu biraz e, Şey gerçek dünyaya doğru bir hareket etmek gerekiyor Evet ve kesinlikle bu dilekçe sadece köyde yaşayanlara açık bir itiraz Dilekçesi de değil bu kentte yaşayan evet. Herkesin evet. E, aslında sorumluluk alabileceği Bir süreçten yani nefes, bahsediyoruz nefes, nefes alan her, her şey e, e, Şey yapmak lazım yani Biz korumak istiyoruz dediğimizde de aslında Hani şey dedi çok o zaman da çok üstten Bakmış oluyoruz. Bu doğanın bir parçasıyız. E, o yüzden bunu böyle görmek lazım yani. E, evet. Evet. Kültür de yaratan insan, e, doğayı kullanarak. Evet. tabii ki. Ama doğayı Ama yaratan değil. Yok eden, evet. evet yaratan değil, yok eden taraftayız. Çünkü çok fazla yürüyoruz ve tüketiyoruz. Evet. Evet. Doğru. Peki Şirin Sıngın Yılmaz çok teşekkürler. Teşekkür. Ben teşekkür ederim Gözde Kolay gelsin. Çok sağ ol. İyi yayınlar. İyi. Sağ ol teşekkürler. Evet, İstanbul'un 172 yıllık köyü Polenes köyden bahsettik. E, 24 Ocak'a kadar itiraz dilekçesini vermek mümkün. Biraz önce Şirin'in de söylediği gibi orada gidip. E, kendi yüzümüzü göstermek de hep önemli. Bas konsörü oluşturmak için e, Balmumcu'da Beşiktaş'ta olduğunu hatırlatalım. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne. E, itiraz dilekçesini kendiniz yazabilirsiniz. E, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başlığıyla ya da e, Çekül'ün e, kolaylaştırıcı olarak yazdığı dilekçe internetten de bulmanız mümkün.